Değerli izleyenler, İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Sponsorumuza ve SkyTürk işbirliğine teşekkür ediyoruz. Ben bugünkü programımı yapımcım Polat Doğru'yla yaparak bu programa, sezona başlamak istiyorum. Çünkü bir sohbet havası içerisinde daha rahat söylenmesi gereken şeyleri bir... Araştırma, gözlemleme, bazen dışa çıkıp bazen içe inerek yapmamız daha kolay oluyor. O nedenle bugün Polat Doğru'yla birlikteyim. Merhaba Merhabalar Polatcığım. hocam. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir kanal. Ee, bu sezona başlıyoruz. Ee, ben de ayrıca teşekkür ederim. Böyle bir anı birlikte paylaşmak benim için de çok hoş. Ve yaptığımız sohbetten de büyük keyif alıyorum. Bugün için ufak tefek bir hazırlık yaptım ben. Evet. Ee, yani ne konuşuruz, neyin üstünde dururuz, neleri vurgularız diye. Ee, ben üç aşağı beş yukarı on yıldır sizinle birlikteyim ve bu on yıl içerisinde benim ciddi dikkatimi çeken konulardan bir tanesi şu. On yıl oldu mu? Oldu hocam. Ya. On yıl oldu. Bu yıl on yıl oldu. Bu yıl hala delikanteriz, <gülüyor> Aynen, evet. tamam. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Gördüğüm şey şu. Sizin Özellikle üstünde durduğunuz bir konu var. Bu ülke, bu toplum ve çocukları konusu sizin üstünde çok ciddi durduğunuz konulardan bir tanesi. Hep çocuklardan konuşuyorsunuz, çocuklarla ilgili bir konuşma fırsatı olduğu zaman mutlaka orada oluyorsunuz. Ve hani sizi tanıyan bilen bir insan olarak da bu konuyla ilgili böyle ya hocamın bir derdi var, bununla ilgili anlatmak istediği bir şeyler var, gerçekten dokunduğunu düşündüğüm bir yeri var, öyle yüreğinin sızladığı bir nokta var diye düşündüğüm anlar oluyor. Bugün biraz bununla ilgili konuşalım istiyorum ya. ve sormak istiyorum. yani Çocuklar sizin için niye bu kadar önemli? Ee, bence doğru bir gözlem. Gerçekten kendimi gözlediğim zaman farkına varıyorum. Herhangi bir ortamda bir çocuk sesi duyduğum zaman hı hı. elimde değil, dönüyorum, bakıyorum. Ve o çocukların büyüklerle konuşmaları, o seslerinin tonları... Müzik gibi geliyor bana farkına varıyor yüzüm gülümsüyor. Hı hı. Öyle değil mi baba? Öyle yapalım mı anne? Ama bu niye böyle oldu falan şeklinde. Ve bakıyorum sağa sola acaba buradaki insanlar da benim gibi bu çocuk sesinin farkındalar mı diye. Çoğu kere değiller. Ee, yani o ses yokmuş gibi devam ediyorlar ve hakikaten kendi kendime de soruyorum. Neden çocuklar bu çocuk sesi benim için çok önemli diye Şimdiye kadar bulabildiğim şu. Ben 10 yaşındayken annem rahmetlik oldu. Hı hı. Şimdi e, geriye dönüp baktığımda çok doğal bir ortamda büyüdüm. E, fakat içinde büyüdüğüm ortam çocukluğa değer veren bir ortam değildi. Yani benim toplumumun normal bir... E, Parçası olarak bu kasaba da ayrı şekilde var. Benim toplumum çocuklara önem veren, değer veren bir toplum değil. Yani, Ve annem öldükten sonra ben daha da değersiz oldum. Aslında o duygusal durumu paylaşan kişi ortadan kalktığı için böyle oldunuz. Belki anne gerçekten ailede çocuğa değer veren ya da onun bir değeri olduğunu en çok hissettiren kişi. Evet. Sizin hayatınızdan çıktığı zaman da siz e, tamamen değersizlik noktasına geldim diyorsunuz. Yani e, baktığım zaman kimse bana bilinçli olarak değersiz hissettireyim falan şeklinde değil. Yok, Ama tabii, tabii, tabii. Hani gördüğüm kadarıyla şöyle bir durum yoktu. Ya bu çocuğun oynamaya ihtiyacı var. Bu çocuğun ne bileyim ben şöyle bir bakışmaya, bir masal dinlemeye... Böyle bir güreşmeye, şu veya bu şekilde bilmem neye ihtiyacı var gibi. Yani çocuğun gözüyle görerek hayata bakma eksikliği var. Şimdi tabi burada şöyle bir şey söylenir hocam. Ben e, biraz kötülük yaparak sorayım onu. Siz hani tek çocuklu bir ailenin çocuğu değilsiniz. Biraz kalabalık bir aileden geliyorsunuz. Üstelik de evin en yani Böyle bir şeyin beklentisi içerisinde olmak öyle bir ailede e, doğal mı? Ee, şimdi ben 11 çocuklu bir ailenin evet. 11 numaralı çocuğuyum. Gerçekten de ben e, bu özel durumundan dolayı e, aslında yani çocuklar arasında büyüdüm diyebilirim. Daha sağlıklı falan. Evet. Ama ben şunu görüyorum Polat ve bunun altını çizmek istiyorum. Çocuğa değer veren kişiler, tek çocuk da olsa çocuğa değer vermiyor. Anladım. Çocuk rolüne değer veriyor. Diyor ki, bak işte oğlum. Yani oğlan çocuğu ama bunun adı Kemal'miş, Mustafa'ymış. Esasında önemli olan Mustafa'ya, Kemal'e önem vermek. Efendim e, kız, kız kısmı, kız çocuğu tavrı içerisinde. Orada bir can var ve o dünyasını inşa ediyor. Şimdi bu yaşam içerisinde bir dünya inşa ediyor. Bunu farkında değiliz. Ve o nedenle de benim çektiğim bir yalnızlık var. Hmm. Ve şunun farkına vardım. İçinde bulunduğum meslek, yani ben insan psikolojisiyle ilgileniyorum. Çocuğa değer verilip, onun önemli olduğu, onun gelişimi önemsenmeden çocuğun gelişmesi tesadüflere bırakılmıştır. Hı hı. Ve bu bana çok acı geliyor. Orada bir yalnızlık. Bir yalnızlıktan bahsediyorsunuz. Siz rollerin ilişkisi olduğu zaman zaten... Ee... Bir mutluluktan, bir birliktelikten bahsetmek mümkün değil diyorsunuz. Geçenlerde evet. bana bir hikaye anlatınız. Ben onu paylaşmanızı isteyeceğim hocam. Bu merkezde bir babayla oğlunu ha. gördüğünüz, dört yaşında bir oğlan çocuğuyla ilgili bir hikaye anlatınız. Yaklaşık dört dediniz. Evet. Bayağı da kızgın olduğunuzu düşünüyorum o hikayeyle ilgili ama bir paylaşır mısınız bizimle hocam? Yani ee, şimdi ben tuvalete gittim. E, elimi yıkayacağım. O sırada Hey Yulay gibi bir adam ve ee, yani kılığından falan görüyorsun böyle yüksek eğitim falan değil. Yani bizim normal sokakta gördüğümüz olağan babalardan bir tanesi. Küçücük çocuk, dört, dört buçuk yaşında bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve adamın omurunda değil. Ha, gel, gel. Ondan sonra bir şeyler yaptı elini falan. Kazanı diye ıslatmışsın be dedi. Ulan kim dedi sana elini yıka diye dedi. Allah Allah. Gel, gel bakayım böyle. Çocuk bir şeyler söylüyor. Duyduğu bile yok. Böyle sildi falan. Önden yürüyor. Arkadan tıpış tıpış gidiyor. Çocuğun aldığı mesaj çok açık seçik şu. Umurumda değilsin. Sen değersizsin. Ve benim hayatıma bir yüksün. Allah belanı versin. Olmasan daha mutlu olacağım. Bunu alıyor çocuk, Fakat mi? öyle bir acı çekiyor ki bunu unutmaya çalışıyor. Çünkü bu kabul edecek olursa ...bu çocuğun beyni kanser olur. Bu çocuk gelişemez. Ondan dolayı ne yapıyor? Bu yokmuş gibi oluyor. Yok. Duymamış gibi ona ama. Bir tarafı da biliyor. Sevilmediğini, değersiz olduğunu... ...yük olduğunu hissediyor. Bu çok günah ya. Yani... aklımdan geçti. Beyefendi ne yaptığınızın farkında mısınız? ...diye sorayım dedim. Fakat öyle biçimsiz, acayip bir durumda olacaktım ki ben son derecede anormal e, ve lüzumsuz yere konu, yani sorun olacak konu yok onun kafasında. Evet. Çünkü bu adam da böyle yetişmiş. Yani ben de tam onu söylemek üzereydim. Yani adamın söyleyeceği de şu, benim de söyleyeceğim şu. Yani hepimiz öyle veya böyle bu şekilde yetiştik. Yani bu beyefendinin yaptığında çok sıra dışı bir durum yok. Bu vay be nasıl öyle bir şey yapar, hiç görmedim böyle bir davranış falan diyebileceğimiz türden bir davranış değil. Yani 100 tane babanın 50 tanesi için çok sıradan bulabileceğiniz, belki 30 tanesi için arada sırada yapıyorum diyeceği, belki 5 tanesinin yok canım öyle şey olur mu çocuğa bu yapılmaz diyebileceği nitelikte bir davranış. Ve sonuçta böyle bir eğitimin içerisinden bu hayatı yaşayarak gelmiş bir baba için veyahut da bir anne için, ya çocuktur büyür işte biz de böyle büyüdük o da büyür iyi kötü idare eder diyeceği bir noktada. Yani sizin bahsettiğiniz durum e, sanki böyle işi zorlaştırıyor gibi hocam evet seviyoruz falan da biraz zorlaştırıyormuşuz gibi geliyor bana. Evet ondan dolayı önemli yani e, emek eşittir sevgi sevginin olduğu yerde emek vardır. Ee, ve işi zorlaştırmadığımız için Polat bugün Türkiye'ye çalışmaya almam gelmiyor. Biz hmm. gidiyoruz. Bugün Türk üniversiteleri araştırma, Nobel keşif yönünden çok gerilerde. Utanılacak bir durum var Polat. Ve bu işte orada başlıyor. Ve bana göre Allah hiçbir ayrım yapmamış. Türk, Alman, İngiliz, Arjantinli, Amerikalı yok. Doğduğu zaman çocuk muhteşem bir potansiyel olarak doğuyor. Ona emek vermeyip kime emek vereceksin? Yani umarım bir gün bu ülkede din adamları günah ve sevap üzerine konuşurlar. Bu çok büyük günah. Çok büyük günah. Tanrı'nın verdiği en büyük hediye olarak, en büyük sorumluluk olarak karşısında bulunuyor. Ve bu adam farkında değil. Birisinin farkına vardırması lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu adamın derdi, benden korksun yeter. Höt diyeyim, büzülsün. Anasının derdi de o. Babasından korksun yeter. Benden korkmasa da akşam gelince babana söylerim derim. O zaman korkar. Çocuğu korkutmanın ötesinde bir derdimiz yoksa bu günah. <gülüyor> Çünkü korkunun olduğu yerde sevgi yoktur. Sevginin olmadığı yerde insanoğlu gelişemez. Peki hocam ben... Zorlaştırmak ha? istiyorum. Onu farkındayım. Yani analar babalar <gülüyor> sizin işinizi zorlaştırmak istiyorum. Sevginin olduğu yerde hayat... Canlıdır, anlamlıdır, coşkuludur ama kolay değildir. Hocam siz çok önemli bir şey söylediniz. Bence bunu biraz açmak lazım. Siz az önce dediniz ki e, Alman bugün benim ülkeme çalışmaya gelmiyor da ben onun toprağına gurbetçi olarak çalışmaya gidiyorsam. Türkiye'deki üniversitelerdeki araştırmalar şunlar bunlar dünya standartları anlamında yerlerde sürünüyorsa e, bu, bu yaklaşımın sonucudur diyorsunuz. Kesinlikle. Bunu biraz açalım mı? Yani bu çok anlaşılır bir şey. Bu bir anne baba için de iyi bir motivasyon olabilir. Yani e, biraz daha pozitif tarafından bakmak lazım bu işin. Biraz daha elle tutulur yerinden bakmak lazım. Ana baba elbette ki ister çocuğunun ileride sağlıklı, mutlu olabileceği bir hayatı olsun. Sizin o bahsettiğiniz baba eminim darda kalsa o çocuk için canını verir. Evet. Hiç şüphem yok. Yani evet. o, o kadar eminim ki o baba eğer öyle bir ihtimal denk gelirse, sen mi evladım mı derlerse... Hiç tereddütsüz, tamam beni alın diyebilecek konumdadır. Ama e, adam bir şey yapıyor ve bunu kötü niyetle yapmıyor, kötülük olsun diye yapmıyor. Sonuçta o çocuğa bir zarar vermek için bunu yapmıyor. Neticesinde evet çocuk bir zarar görüyor. Fakat sizin bahsettiğinizi yaparsa ne olacak kısmını bence biraz daha açmanız lazım. Şimdi kızım Elif'in kulağı çınlasın... Ee... Ee, Vernon adında bir nörofizyoloji profesörü Nobel mükafat alıyor. 1987'den anlatmıştı bunu. Neticede adam bütün ziyaretlerden ödülü falan aldıktan sonra efendim iki hafta sonra sınıftan çıkarken bir öğrenci el kaldırıyor. Profesör Vernon size bir sorum var. Efendim diyor. Sir ben diye bir araştırma yaptım. Amerika'da 3200'ün üzerinde Nobel mükafatı, 3200'ün üzerinde nörofizyoloji profesörü var. Ama Nobel mükafatını siz aldınız. Niçin? Niçin siz? O da diyor ki bunun cevabını bilmeyi daha demem ben diyor. Ama kendime göre fikrim var. Bana göre annemden diyor. Biz ilkokuldan dönerken arkadaşlarımın anneleri çocuklarına bugün öğretmenin sorusuna iyi bir cevap verdin mi derlerdi. Benim annem vernen. Bugün öğretmene iyi bir soru sordun mu? Oh. Her gün, Vernon, bugün öğretmene iyi bir soru sordun mu? Biz de sevmezler hocam. Ve ben soru sormayı bırakmadım. Ben bu ülkede soru soranı seven öğretmen çok az tanıdım. Çok az tanıdım. Soru sormayı seven ana babayı çok az tanıdım. Böyle olunca şimdi biz bilim... ...neden efendim bizim üniversitelerde çıkmıyor diyorsunuz. Bu şuna benziyor. Çocuğun etrafında Türkçe konuşacaksın, konuşacaksın, konuşacaksın. Bir gün deneyeceksin ki... ...parle ve Fransa Çocuk ha diyecek Ulan niye fransızı konuşmuyorsun sen ha? <gülüyor> Bu kadar saçma oluyor. O çocuğun... ...soru sorma... ...dünyayı keşfetme... ...kendini keşfetme potansiyeli muazzam... Ama potansiyel geliştirilmezse kaybolur. Kaylaşır. Kayboluyor. Ve bu 7 yaşına kadar oluyor. 3 yaşına kadar saniyede dakikada pardon 30 milyon sinaps oluşuyor bu çocuğun e, sinir sisteminde. Ve o ilerleyebiliyor veya duruyor. Yani araştırmalar yola çıktığı zaman görüyorsun. Çocuk Muhteşem bir olanak. Müthiş bir potansiyelle doğuyor değil mi hocam? Ama yani biz tabi bu bahsettiğiniz çerçeve içerisinde e, gereken emeği vermediğimiz için köreltiyoruz diyorsunuz. Evet ve köreltmeye de devam ediyoruz. Peki hocam yani yanlış anlaşmaya müsait bir konu var. Ben bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ee, sizin söylediklerinizden bazen şöyle bir sonuç çıkartmak mümkün oluyor. Yani siz diyorsunuz ki çocuk müthiş bir potansiyeldir. Bu potansiyelin geliştirilmesi için sevilmesi ve bu sevgiyi gösterme adına emek vermek lazım. Hani buradan çıkarsama yaparak ben de diyorum ki e aynı zamanda da bu çocuğa bir takım özgürlükler tanınması lazım. Kendi hayatında var olması lazım. Ana baba olarak onu önemsememiz lazım. Da yani bunları yaptığımız zaman ...acaba çocuğu da biraz arsızlaştırmaz mıyız, tepemize çıkmaz mı, şımarmaz mı... ...birçok anne baba bunun sıkıntısını yaşayacak... ...çünkü korkuyla yönettiği zaman adam bir bağırıyor, eziyor geçiyor... ...çocuk ortadan kayboluyor ve ne istiyorsa onu yaptırıyor... Çabuk, diyor, hop çocuk bir köşeye kaçıyor... ...yapma bunu diyor, hop çocuk ne dinliyorsa onu uyguluyor... ...aynı yaklaşım okulda da devam ediyor... ...öğretmen de bu tavrı sergiliyor... Ee, yani biraz daha büyütürsek patronuna kadar da bu iş böyle devam ediyor. Bu tedrisattan geçmiş birinin böyle bir tepkiyle yönetilmesi normal. Ama siz diyorsunuz ki hayır bu doğru değil. E ne yapacağız? Yani şımarmayacak mı bu çocuklar? Eğer kutuplu olarak düşünecek olursak kesinlikle dediğin doğru. Ya ezik olacak ya arsız olacak. Heh. O nedenle biz bilinci diye bir kavramdan bahsediyorum. O nedenle ben değerlerle yönetilen aile kavramından bahsediyorum. Şimdi bu değerlerle yönetilen aile kavramı belki hemen şimdi giremeyiz Hı -hı. ama ben bir yere not edelim bunu bu, bu böyle bir konuşmamızı ele alalım bunu. Tamam hocam. Kendi başına bir konu olarak alalım. Şimdi burada ezik çocuk nasıl kendine yararsızsa topluma yararı yoksa Bencil, arsız da hem yararsız hem de zararı vardır. Zararı var değil mi? Zararı vardır. Ama şöyle düşünmek, yani iki seçenek var. Ya ezik olacak ya arsız olacak düşünmek sağlıksız, gerçeğe uygun değil. Yani ben bunu neden söylediğimi de söyleyeyim hocam. Bugünün anne babaları genelde ezik pozisyondan geldikleri için günümüz çocuklarında bir arsızlaştırmaya yönelik akım var. Evet. Yani... Bize ezildik, bize istediğimizi yaptırmadılar. Al koçum sen yürü ne istiyorsan onu yap gibi bir durum var. Şimdi bu durumun sonunda da benim gördüğüm böyle küçük prensler prensesler ortalıkta dolaşıyorlar. Ve onların hizmetkarı şeklinde ana babalar var. Ya ama yani bir yandan da benim içim diyor ki ya böyle de olmaz. Yani ana babanın da bir hayatı var. Onlar da birer canlılar ve bir orta yolunun bir şeyin olması lazım. Kesinlikle ayrıca zaten ailede ayrı eğer ana baba o biz bilinçliğinde yaşamasını beceremiyorsa hı hı. çocuk da bunu öğrenemez. Bu, e, Bunu öğrenmesi çok önemli. Ve zaten korku kültürü içerisinde Polat, ezik olan sürekli pusuda bekliyor. Neyi bekliyor hocam? Benden daha güçsüz olanı ne zaman yakaladıyor? <gülüyor> Sırayla yani. Kendinden daha güçsüz olanı yakaladığı anda müthiş bir zalim oluyor. Hı. İnsaf diye bir şey yok. Köyden gelen ezik jandarma köylüye en çok beyağı katandır. Sana söyleyeyim. Ne kadar ezilmişse, ne kadar bağırılmışsa ilk fırsatta güç verdiğinde yıkar yakar. İnsaf diye bir şey bırakmaz. O nedenle bu paranın öbür yüzü gibi. Ben onun için seminer verirken diyorum ki, arkadaşlar... Bir kişi ne kadar yalakaysa, uh -huh. o kişi o kadar zalimdir diyorum. Uh -huh. Ve hakikaten de bütün salondakiler, Polatcığım, kafa sallıyorlar. Böyle. Tabii ön sırada protokolda oturan, <gülüyor> hiç demin olmuyorlar. Polatcığım bir ara verelim. <gülüyor> İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Polat Doğru'yla sohbetimiz devam ediyor. Polat'cığım. Hocam şimdi siz en son bir protokol meselesinden bahsettiniz ve dediniz ki yani e, zalimler en yalakaların arasından çıkıyor dediniz. En yalaka olan uzun vadede en büyük zalim oluyor ve en çok ezilmiş olan sırasını bekliyor. Denk geldiği zaman en iyi ezen de o oluyor dediniz. Tabii bu çerçeveden bakıldığı zaman o ana babaların bir gün çocuklarına böyle yaklaşmaları çok normal. Ezilmiş olanın ezilmiş olması, ezmek için uğraşması çok normal görünüyor. Ama siz arada bir şey söylediniz. Yani bugün çok böyle açabileceğimiz bir kavram değil. Bir gün başlı başına bunu konuşuruz da e, aradan kaçıp gitmesin istiyorum. Biz bilinci dediniz. Evet. E, bu Biz bilinci derken neden bahsediyorsunuz hocam? Şimdi <gülüyor> korku kültürünün izin verdiği bilinç, sen bilinci, ben bilinci. Hı. Şimdi... E, sen ben bilinci içerisinde var ruhun e, boyutlarına şöyle bakacak olursak. Ben bilincindeki diyor ki sen bilincindeki sen bana aitsin diyor. Tamam mı? Sevdim bir kere ya kara toprak olursun ya benim olursun diyor. Yani benden başkasına koklatmam diyor. Yani böyle bir tavır içerisinde. Çocuk bir şey diyor öyle olmaz sus. Niye? Çünkü babanın ben Sen bana aitsin diyor. Böyle bir tavır içinde. Şirketteki kişi de aynı şekilde. Benden ince tuvalete gidemezsin diyor. Böyle bir tavır içerisinde. Bu devletin başkası eğer, yani teba anlayışı oluyor. Dediğim şekilde yaşayacaksınız, yapacaksınız. Aksa dedi. İbreti alem için asarım, keserim tavrı içerisinde. Evet. Öğretmen sınıfa girdiğinde aynı şekilde. Siz bana aitsiniz. Ben Hı. ne diyorsam olacak. Diyor. Şimdi, rolle belirlenmiş durumda böylelikle. Seni tanımama gerek yok. Sen öğrencisin. Sen vatandaşsın. Sen hastasın. Ben öbür rollenlerim. Ben doktorum. Ben yöneticiyim tavrı içerisinde. Şimdi, böyle olunca bütün ilişkiler, seni tanımama gerek yok. Rolünü bilin Tabii yeter. Sen canım. küçük Tabii. çocuksun, sen öğrencisin. Sen karısın, ben erkeğim. Bitti. Tanımama gerek yok. Ama biz bilinci olduğu zaman en temel, ilişki temel değerler En temel değerde empati. Diyor ki, ben sana aydım ama sen de bana aitsin. Evet. Bizim Nasıl ki diyor trafiğe çıktık. Ya bana ne diğer arabalardan diyebilir miyim ya? Hesaba almak zorundayım. Baktım önümdeki giden sarhoş. Onun sarhoşluğunu hesaba alacağım ben yavaş yavaş. Acaba bu adamın hatasından kendimi nasıl kurtarabilirim? Evet. Baktım yer yağışlı. Ve uzun zamandır yağmamış. Kayıyor yağ gibi. Hiç bu yokmuş gibi gidemem ben. Gidemez. Hesaba almak zorundayım. Kiminle konuştuğumu bileceğim. Ve Ondan dolayı ben dans edeceğim. İletişim bir danstır. Hı. Şimdi çocuğun gözüyle göreceğim. Canım. Şimdi eşimin gözüyle göreceğim. Peki ben niye evlendim? Mutlu olmak Mutlu için. Mutlu olmak neticede. için tabii ki canım. Biz bilincinin, bakın şimdi sen ben bilincinin bilgeliğini sana söyleyeyim. Bak diyor oğlum. Deden bana söyledi, ben de sana söylüyorum. Karının gözünü ilk gece korkutacağım diyor. İlk gece korkutucan diyor. Korkuttun, korkuttun, korkutamadın. Karı yılları takar diyor. Şimdi bunu da bilgelik <gülüyor> olarak kabul ediyoruz. O da hazır yani netice itibariyle. <gülüyor> çedi, tamam diyor, aldım. Söyle. Tamam diyor, hikayesini anlatıyor. İşte ata diyor bir demiş, iki demiş, üç çekmiş, vurmuş. Kadın bilmem ne deyince bir demiş. Ve o zaman denberi beri evde huzur var diyor. <gülüyor> ki söyletmemiş kadın diyor. Ve bunu büyük bir zevkle anlatıyorlar. Sus korkacak. korkacak. Şunu getir bunu getir bilmem ne falan hadisesi. Ve bu adam o kadar farkında değil ki böyle bir ilişkinin yarattığı yalnızlığı. Onun için bu adam kendini asık suratlanmaya, teşekkür etmemeye, gülümsememeye, çocuk uyurken öpmeye adamıştır. Şımarmasın diye. Şimdi biz bilincinin bilgeliğine geliyoruz. Biz bilincinin temelinde sevgi yatar. Evet. O zaman baba diyor ki bak evladım. Sen mutlu olmak için evleniyorsun değil mi? Evet. Sana bir şey söyleyeyim diyor. Karın mutlu olmazsa uzun vadede sen de mutlu olamazsın. Senin mutluluğun mümkün değil. Palavra diyor. Mutluluk rol oynayabilirsin ama olamazsın diyor. Aynı şekilde diyor. Eşinle konuş. İkiniz de şunun farkına varın ki birinizden biriniz mutlu değilseniz ömrünüzün mutlu olması mümkün değil. Onun için evladım diyor. Akıllı ol. Aileye ilişkin bir karar verirken tek başına verme. Eşinle ne sen var. ne o. Onunla bir de zorlama. İkna etmeye çok çalışma. Konuşa konuşa. İkinizin de gönlünün kabul edebileceği noktayı bul. Bu yaşam dansıdır. Bunu kaybetmeyin. Yaşam bir hediyedir. Tadına varın. Ne kadar farklı değil mi? Çok farklı hocam ama... Abi korku kültürü işte bu konuşmaya kerizler. Herife bak lan. <gülüyor> karı kısmını anlamıyor ki ya. Ben böyle konuşayım da Karı bilmem beni tutar böyle her tarafından. Ne cebim kalır ne de bilmem neyim der. Bırak der adam bilmiyor dünyayı <gülüyor> Yani tabi sizin bu bahsettiğinizin içerisinde şöyle bir şey var. Siz... İlişkiyi sevginin üstüne kuruyorsunuz. Yani rollerin ilişkisi değil, sevginin ilişkisinden bahsediyorsunuz. Ve o zaman sizin söylediğiniz bir şey ben söyleyeyim. Siz diyorsunuz ki elbette sevgi dediğin şey hayatını biraz zorlaştırabilir. Bu bahsettiğiniz sohbeti etmek, karşı karşıya yok senin dediğin değil, benim dediğim değil. Dur bir bakalım biz birlikte ne yapabiliriz'in farkına varmak öyle çok kolay bir şey değil. Ama seven insanın sorumluluk alacağından bahsediyorsunuz burada. Onu biraz bir açabilir miyiz? Yani... Sevgi sorumluluk getirir beraberinde dediğiniz şey nedir? Ah Polat iyi ki bu fırsatı bulduk ve iyi ki bunu konuşuyoruz ve iyi ki bunlar kaydolup benim ülkeme yayılma imkanı buluyor. Polat bir çocuk düşün hı hı. yeni doğmuş beş günlük bebek. Bu çocuğun gücü var mı? Hayatta kalamaz. Bakan birisi, evet, seven birisi olmazsa eğer, bu çocuk gider ölür. Yani birisi alıp bu çocuğu duvara çarpsa, beş saniye beş sonra adamın bin yazarın ölümün gölgesi yok kitabında böyle Hı -hı. bir sahne Hı. var. <gülüyor> çocuk şey erkek çocuğu istiyor, kadın dördüncü kız çocuğu doğuruyor. Ve o yörenin erkeği dağlara çıkıyor deli gibi. Bir gün geliyor gece kafayı fıttırmış gülümseme var. Çocuğun bacağından bulup kapıya çarpıyor tabii o saniyede ölüyor çocuk. Ve ana diyor ki o çocuğun gözündeki bakış hiç unutamam diyor. Ne kadar aciz bir yaratık çocuk. Hiçbir gücü yok. Ama sevgi kültürüne geçtiğin zaman ondan güçlüsü yok. Baba... Anne, dede, büyük nene, aile, aşiret, bütün millet o çocuğun var olması, gelişmesi ve insanca yaşaması için kendini organize etmiştir. Emek vermiştir, aile kurmuştur, okul kurmuştur. Onun şerefli, onurlu bir insan olarak yaşaması için çocuk çok güçlüdür. Ve çocuğun güçsüz olduğu yerde uluslar güçsüz gelecek yaratırlar. Çok Çocuğun güçlü ya. olduğu yerde ancak gelecek güçlenmeye başlar. Bu söylediğiniz çok önemli hocam ya. Siz diyorsunuz. Ben ki... Arasına böyle önemli şeyler söylerdin. Onu yaz. Yes. <gülüyor> Estağfurullah hocam. Ben haddimi aştım böyle bir şey söyledim. Bu e, bunu bir kere daha konuşmak lazım hocam. Siz diyorsunuz ki e, Çocuğa verdiği güç ölçüsünde, çocuğa verdiği önem ölçüsünde bir gelecek yaratır diyorsunuz toplumlar. Kesinlikle. Yani bu o kadar matematiksel bir gerçek ki benim için. Yani e, bu parasının kıymetini bilen, paranın kıymetli olduğu bir gelecek yaratır. Aha. Değil mi? Yani çok Aynen, önemli. Aynen öyle tabii ki. Bu çocuğun tam gelişme anında kendini bulacağı, evreni keşfedeceği, sorular sorup mevcudun üzerine yenilerini inşa edeceği bir döneme önem vermezsen eğer o zaman sen tıpkı solar aynısı gibi değirmen gibi yan gibi döner durursun. Tekrar edersin. 600 yıl sonra da aynı şimdiki şekilde ailesi devam edersin. Asıl tutursun. Bana tutuşurum kana kana O zaman Ama aslında o zaman ben işte Almanya'ya giden işçi gönderirim ben. O zaman sadece rolleri yetiştiriyor oluruz değil mi evet. hocam? Yani Kalıplar. bir kalıbın içerisinden aynı tipten vatandaşlar çıkartırız ve bir sonraki kalıp belki bu kalıbın biraz daha iyileştirilmiş olur. Yani burada ben size sonuna kadar katılıyorum. Yani her çocuk kendi başına bir potansiyel ve bambaşka bir gelecek yaratmaya da çok müsait. Ama belki de o söylediğinizin altını bir kere daha çizmek lazım. Ee, eğer gerçekten sevgi varsa rollerin sevgisinden bahsetmiyorsak yani çocuk geliyor baba beni seviyor musun diyor babanın da cevabı şu oluyor ya babalar çocuklarını sever diyor hadi oradan ya yani bu bu bir çocuğun duymak isteyeceği en son cevaplardan bir tanesi o çocuğun bir adı var o çocuğun bir kişiliği var ve kendi başına özel ya bir rolden dolayı sevilmek istemiyor. Adam diyor ki olur mu evladım ya sen benim oğlumsun, canımsın, kemalimsin sen benim diyor. Senden daha çok neyi sevebilirim ben diyor. Senin yokluğun benim için müthiş bir kayıptır diyor. Şimdi bunu söylemesine imkan tanınmamış ana babanın, bunu duymamış çocuğun elbette ki geleceği bu roller üstünden yürüyor. Ne görmüş ki çocuk? Yani o çocuk da babasından... O babanın çocuğu olduğu için sevilmiş olmayı görüyor. Özel evet. olduğu için değil. İşte o zaman da şu noktaya geliyoruz. Ben o bağlamayı da yapayım. İnsan gerçekten seviliyorsa risk alabiliyor. Gerçekten seviliyorsa motivasyon içerisinde hayat sürdürüyor. Bunu anlayacağınız tek yerde rolünüzden dolayı değil. Gerçekten seviliyorsanız kişi olduğunuz için sevildiğinizi bilmekten geçiyor. Ve eğer bu varsa o zaman risk alabiliyorsunuz. Hata yapmaktan da korkmuyorsunuz. O sevgi sizin Başka bir şey yapmanıza doğru sizi götürüyor. Evrende tekliğim var benim'e inanıyor. Aynen öyle. Yani o benim işte anlattığım hikayede kadın kokluyor çocuğunu. Aha. Köy kadarı eğitilmiş, almayan. Diyor ki: "Ah!" Oh, diyor. Seni yaradana kurban olayım ben diyor. Senin kokun çok farklı diyor. Bu çocuk uzun vadede psikoloğa gitmez değil mi acaba? Gitmez. Öyle ya da böyle yırtar evet, yani. Tamam öyle veya böyle hakikaten yurtar Ve ben e, şunun altını çizmek istiyorum e, Polat. Çok basit. Ve izleyenleri ben gözlem yapmaya davet ediyorum hakikaten. Çıksınlar. Değişik toplumlara gitsinler. Hı -hı. Değişik ortamlara gitsinler. Hı -hı. Değişik ailelere gitsinler her neyse. Çocuğun değer olduğu değerli Önem verildiği ortamlar geleceği belirleyeceklerdir eninde sonunda. Aa. Çünkü sürekli gelişim var, sürekli değişim var. Bunların altına baktığın zaman düşünen, keşfeden insanlar. Düşünen, keşfeden insan, düşünme cesareti olan insandır. Soru sorma cesareti olan insandır. Mükeş. Ve yani eski köye yeni adet getirme içinde büyüyorsan eğer bu cesareti bulamazsın. Yani siz orada bir gelişme ortamının çocukla birlikte ailenin içerisinde oluştuğundan bahsediyorsunuz. Ee, buna katılmamak elde değil yani eğer anne baba ben kendi deneyimimden bahsedeyim o zaman. Ben bir baba olarak kendi çocuğuma bana verilmiş en büyük hediye olarak bakıyorum. Yani onun bana sunduğu müthiş bir gelişme ortamı var ve eğer akıllıca davranabilirsem hakikaten ömrümde hiç öğrenmediğim kadar şeyi onunla birlikte öğrenme şansım var. Polat'cığım burada girebilir miyim? Değerli izleyenler, Polat'ın şu anda 3 yaşında, Poyraz adında sağlıklı, cıvıl cıvıl, özgür bir oğlu var. Evet. Bir örnek verir misin mesela bir soru soruşu, e, böyle düşündürek kalışı seni aslında Yani şöyle söyleyeyim, biz tabii e, elimizden geldiğince onun kendi hayatını yaşayabileceği ama bizim de yok olmadığımız bir aile düzeni kurmaya çalıştık. Ve yani şimdiye kadar çok büyük bir sorun olmadı bilmiyorum buradan sonrası nasıl gider ama şu ana kadar çok emek vermek durumunda kaldık. Yani sıradan bir yöntemle çocuk yetiştirmekten çok daha zor bir şey. Onu kabul etmek lazım. Fakat getirisi ve uzun vadede de kısa vadede de tatmini çok daha farklı. Ben şimdi kendi çocuğuma baktığım zaman hadi bakalım bugün bana ne anlatacak, bugün bana ne soracak diye bekliyorum. Ve inanın duyduğum sorular, söylediği şeyler, paylaştıkları falan her seferinde... ya. ...bizim elimizde çok büyük bir hediye var, müthiş bir şey var duygusuyla beni bir araya getiriyor. Ee, bu anlamda da benim çocuğuma özel bir durum olmadığının da farkındayım. Yani bu hangi çocuk için yapılsa o da aynı noktaya gelir diye düşünüyorum. Ya ee, bu şeyi özür dilerim girdim ama bu, bu hani annesine verdiği bir hediye Heh. vardı. Ya işte Onu paylaşmak çok istiyorum. Evin içerisinde biz mutfaktayız... Ee, sohbet ediyoruz. O da içerlerde bir yerlerde kendi başına bir şeylerle uğraşıyor. Ne yaptığının da farkında değiliz o anda. Yani biz karı koca sohbet ediyoruz. O da nasıl olduysa bize doymuş o anda. İkimiz de umurunda değil. Bir köşeye geçmiş bir şeyler yapıyor Poyraz. Sonra birden mutfak kapısında belirdi böyle elinde kağıttan bir şey yapmış. Yani hani onun dünyasında eminim çok önemli görünen bir şey ama çok da bir şey değil. Kağıttan bir şey yapmış işte. Ne olduğu da belli değil. Annesine böyle uzattı onu. Al anne dedi bunu. Benim Aslı da aldı böyle Allah'ım nasıl bir tezahürat yapıyorum. Yani işte harika yapmışsın, çok güzel yapmışsın, ee, beni çok mutlu ettin dedi. Biraz durdu şöyle bir. Anne dedi ben bunu vermeseydim mutlu olmayacak mıydın dedi. Ama dağıldık orada hocam yani e, bu müthiş bir soru. Çocuk diyor ki bu kadarcık bir şeye bu kadar tezahürat ve bu kadar mutluluk emin misin sen bundan diyor. Ve senin mutluluğun sadece buna mı bağlı diyor. Bunu kaçırabilirdik de yani biz o anda Allah'tan uyanıktık. Ben dedim ki bak dedim tam bize göre soru geldi. Hadi bakalım şimdi ayıkla pirincin taşını çocuk bir malzemenin varlığıyla senin mutlu olacağına inanıyor. Daha doğrusu araştırıyor henüz o konuyla ilgili emin değil ama sen bir şey söyledin ve öyle mi değil mi diye soruyor. Neyse sonra açıkladık yani biz genel olarak mutluyuz bu bizi memnun etti. Ee, ama sadece bundan dolayı bir mutluluk halimiz yoku. Çocuğa anlatmak durumunda kaldık. Bunu este geçebilirsiniz. Ama o zaman şöyle bir şey düşünüyorum. Bir daha böyle bir şey önümüze gelmez diye düşünüyorum. Evet. O an bizim için bir öğrenme fırsatıydı. Biz anne baba olarak bir şey öğrendik orada. Evet. Çocuk bir şey öğrendi ama bizim de öğrendiğimiz bir şey oldu. Ettiğin lafa çok dikkat et. Ve çocuk seni söylediğin gibi anlamayabilir o lafı. Evet. Ve Polat bu anlattığından ben şöyle bir sonuca da gidiyorum. Anne baba... Öğrenci olmaya hazır olmalı. Çocuk müthiş bir öğrenme ortamı yaratıyor. Ve hakikaten sen o öğrenme ortamından öğrenerek analık babalık yaparsan işte orada tadına doyum olmuyor. Yaşamı keşfediyorsun, kendini keşfediyorsun, sevginin gücünü keşfediyorsun ve bir çiçek gibi böyle bütün güzelliğiyle açmaya başlıyor. Peki hocam tahmin ediyorum bugünün sonuna doğru geliyoruz. Ee, evet. şimdi çok kısa böyle ne önerirsiniz yani bugün sizi dinledim ve ayıldım hocam ya ben bu saate kadar bu durumun farkında değildim diyene ne önerirsiniz ilk söyleyeceğim şu çocukta görmesini istediğiniz şeyleri kendi yaşamınızda yaşamaya başlayın hmm. benim çocuğum sevecen birisi olsun demeden önce ben sevecen biri olmalıyım demesi çok önemli ve madem ki pratik oluyoruz Günde 15 dakika okumak çok önemli. Hmm. Günde 15 dakika ayda ayda 7,5 saat yapar. Hmm. Ve ayrıca da e, şu anda ben hakikaten kendimi mi ifade ediyorum yoksa kalıplarımı bana öğretilmiş mi ifade ediyorum sorusu çok önemli. Üç tane şey söyledim. Şimdi bu hafta sadece bunlara bakarak her haftada bence bunu soralım ve tamam söylemeye devam edelim. E, çünkü... Sizin oluşunuz çocuğun hayatındaki en göçlü faktör. Türkçe konuşursanız Türkçe konuşur. Sevecen olursanız sevecen olur. Sorgulayan düşünen insan olursanız sorgulayan düşünen insan olur. Farkına varan bir insan olmak için de lütfen günde 15 dakika lütfen okuyun, okuyun diyor. diyorum. Böyle. Peki hocam. Değerli izleyenler bugünlük bu kadar. Polatçığım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Buna devam edelim diyorum. İnşallah. Sizlerle önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Altyazı